Yüzümü yıkayarak geldim mikrofon karşısına. Bir yandan terliyor bir yandan üşüyorum çünkü. En son çare olarak yüzümü yıkamayı tercih ettim. Hasta olmayı becerememiş biri olarak şayet becerebilseydim... ...bugün bu gece kaytarmış olacaktım canlı yayına girmekten. Ama geçen haftayı hasta olmayı becerememiş bir kişi olarak tamamladım. Kimi vakitler, soğuk terler... Döktüysem de Kim vakitler sesim iden iyiye Gittiyse de boğazım yandıysa da Bugün Konuşabilecek haldeyim Ve bugün bir şey anlatabilecek haldeyim Ve bugün ve bu hafta Diğer haftalara diğer haftalarla mukayese edilirse Konuşma isteklisi birisi olarak buradayım Ve bu istek olsa gerek Hastalık Galip çıkamadı Bu istek olsa gerek Ben şu anda buradayım Bu istek olsa gerek Hala konuşmada ısrar etmekteyim. Bir şehri ikiye bölerek... ...uzunca bir mesafeyi geçerek... ...buraya kadar geldim. Denizi açtım. Aranızdan geçtim. İstanbullardan bahsediyorum. Seyrettim, saçımı rüzgara verdim, kulağımı size verdim, gözümü eşyaya verdim, ayaklarımı buraya doğru hızlandırdım, yürüdüm, yürüdüm ve geldim. Bir yandan konuşurken bir yandan, hani vardır ya bir şeye takılır aktınız, iki şeyi bir arada yaparsınız. Konuşurken eliniz başka bir şey yapar, ben de öyle bir şey yapıyorum. Oturduğum koltuğun kolunu arıyorum. Yani oturduğum koltuğu alçaltıp yükseltecek olan... ...oturduğum koltuğu alçaltmaya ve yükseltmeye yarayan kola arıyorum. Bir yandan konuşurken bir yandan sağa doğru eğiliyorum şu anda. Ve sağ elimle koltuğun altında böyle bir kol arıyorum. Geçen hafta buradaydı. Nereye gitti bu kol? Ama tabii tahmin edersiniz ki stüdyoda birkaç tane... ...koltuk var ve yanlış koltuğa oturmuş bulunmaktayız. Evet, koltuğu değiştirdikten sonra... ...bunun da kolu yok. Allah Allah. Tamam, <gülüyor> <Heh, daha gülüyor> burada. Evet, doğru koltuğu buldum en sonunda. Evet. Sol tarafta bir kol... Arkaya yaslanmamı sağlayan, sağ tarafta bir kol, oturduğum koltuğu yükseltmeyi, yükseltmeyi ve alçaltmaya yarayan. Nasıl da dikkatimi dağıttı değil mi? Ama böyle. Bir şarkı dinleteyim de, böyle toparayım kendimi. Çünkü dağıldı, dikkatim dağıldı. Yürüyüşü İbrahim Paşa Elindekini istemek Evet elindekini istemek Yanında kocaman bir ünlem işareti var Elindekini istemek Hayır hayır cümlede bir terslik yok Kurduğum cümlenin farkındayım Aktardığım cümlenin farkındayım Seslendirdiğim cümlenin farkındayım Bu cümleyi seslendirmek için geldim ben buraya ...elindekini istemek. Nasıl yani? <gülüyor> Diyenler var. E zaten elimde niye isteyeyim ki? Ben de şöyle bir poz alayım. Şöyle ukala bir poz. Çok bilmiş bir poz. Şu panellerdeki... ...konuşmacıların pozlarından... ...siyaset meydanındaki... ...çok bilmişlerin pozlarından... ...bir tane de ben alayım. Elimi şeneme... Yaslayayım Sakallarımı kaşıyayım e, Tüm problem de burada ya zaten Evet Elindekini istemek Ben bundan bahsedeceğim siz neredesiniz? Şu anda kimi garsonlar Fırça yiyorlar lüks restoranlarda Yaranamıyorlar müşterilere <gülüyor> Huysuz müşterilere Üstah bakışlar dolaşıyor kimi garsonların üzerinde. Ben elindekini istemekten bahsetmeye başlarken. Kimi güvenlik görevlileri, kimi bekçiler... ...havanın güzel olmasından istifade ederek... ...yeni demledikleri çaylarını... ...demliklerini yanlarına alarak... ...dışarı kurdular bir kere sofralarını. Sandalyeyi dışarı attılar... Ayaklarını uzattılar Radyo frekansları arasında dolaşmaktalar Şöyle geceyi ne yapsak da güzel demlesek diye Çaya çayın yanında gidebilecek bir sohbet aramaktalar belki Ben size elindekini istemekten bahsedeceğim Tercih eder misiniz bilmem Evet elindekini istemek Yani çok fazla bir şey vermeyeceğim size Dünyayı ayağınıza getirmeyeceğim Zorun nasıl mümkün olduğunu anlatmayacağım. Kısa yolları göstermeyeceğim. Sanki biliyorum da. Simyanın sırlarından bahsetmeyeceğim. Topraktan altını yapmayı öğretmeyeceğim. Cümlelere bakar mısın? Sanki biliyorum da öğretmeyeceğim. Ya diğerler neler yapıyorlar? Terlemeye devam ediyorlar. Evet elindekini istemekten bahsedeceğim Elindekini istemekten Bir şey okuyayım sondan sonra kısa bir şey okuyayım Çok kısa bir şey okuyayım Bundan yıllar yıllar yıllar yıllar yıllar önce Kaleme alınmış bir şey Adamın biri İsmi lazım değil ismini daha sonra söyleyeceğim size Sonuçta bir insan Bu gece iki tane kısa metin okuyacağım size Bunlardan bir tanesi dünyanın bir başka tarafından bir diğeri dünyanın bir başka tarafından. Farklı ırklara mensup, farklı yaşam tarzlarına mensup iki insanın cümlelerini okuyacağım sizlere. İsimlerini sonra söyleyeceğim ona. Birincisini okuyayım, çok kısa. Bir ziyafette, bir toplantıda veya bir misafirlikte birisi senden üstün tutulursa, birisi senden daha fazla ilgi görürse, böyle bir şey... Hem cinsinin nasip olduğu için sevinmelisin. Tabii bu sevinilecek bir şey ise. Yok eğer sevinilecek bir şey değilse, buna nail olmadığın için üzülme. Eğer başkaları ellerinde olmayan şeyler için çalışıp çabalıyor, sen de hiçbir şey yapmıyorsan, onlarla eşit muamele görmen olası değildir. Zira. Uluların, soyluların, zenginlerin kapısına hiç uğramayan kimse Nasıl olur da oraya gün aşırı giden kadar Onlara yolda refakat etmeyen Eden kadar Dalkavukluk etmeyen bir Biteviyat dalkavukluk eden kadar iyi muamele görür Bu lütufların bedelini ödemeden Onları bedava elde etmek istiyorsan ...sen haksız ve hırslı bir adamsın. Çok karışık geldi. Çok basit bir örnek var burada. Pazarda marulu ne kadara satarlar? Bir akçeye. Eğer komşun bir akçe vererek... ...onu alıp evine götürürse... ...sen de bu ücreti vermediğin için... ...pazardan marulsuz dönersen... ...komşundan daha az şeye sahip olduğunu sanma... Zira onun marulu varsa senin de sarf etmediğin için cebinde kalan akçen var. Tekrar edelim. Gecenin bu vaktinde birçoğunuz fiziksel olarak da çok yorgun. Düşünme kabiliyeti birçoğunuzun şey çok düştü. Gecenin 018'inde tekrar etmekte fayda var. Pazarda marulu ne kadara satarlar? Bir akçeyi.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 çünkü ziyafet veren kimseye bunun bedelini ödememiştin. Bunun bedeli ya bir övgü, ya bir ziyafet, ya bir yarenlik, ya da bir boyunduruktur. Yalakalıktır. Eğer bir şeye nail olmak istiyorsan bedelini ödemelisin. Fakat karşılığını vermeden bir şeye sahip olmak istiyorsan haksız ve tamahkarsın demektir. Bu ziyafetin yerini dolduracak hiçbir şey yok mu yanında? Şüphesiz. Ondan daha güzeli var. Bu, medhetmek istemediğini medhetmemiş olman, ziyafet sahibinin kibrini, küstahlığını çekmemiş olmandır. Tekrar etmeye gerek var mı? Özet veriyorum. Kimileriniz için? Kim insanlar görüyorsun? Büyük ikramlara muhatap oluyorlar. Çok iyi yerlerde yaşıyorlar. Çok iyi yerlere davet ediliyorlar. Sense niye beni davet etmiyorlar? Niye bana ikram etmiyorlar? Niye bana iltifat etmiyorlar? Niye benimle ilgilenmiyorlar? Niçin benim değerimi bilmiyorlar? Diye dövünüp duruyorsun. Bu okuduğum cümlelerin sahibi diyor ki üzülme. Sonuçta her şeyin bir bedeli var. Dünyada ilgi görmek istiyorsan, iltifat görmek istiyorsan, zengin sofralara davet edilmek istiyorsan, bunun bedelini ödemelisin. O da nedir? O sofra sahiplerin ki sofra sahiplerinin kibrini okşamalısın. Onların sürekli hatrını sormalısın. Onların etrafında sürekli dönüp durmalısın. Didinmelisin. Çok kaba tabirle köpeklik etmelisin. Yalakalık etmelisin. Ki bunu yaparsan seni sofrasına davet edecektir. Ki bunu yaparsan, bunları yaparsan sana iltifat edecektir. Ki bu ve benzeri Gayri insani davranışları sergilersen, seni sofrasında baş köşeye yerleştirecektir. Sofraya davet edilmedin diye üzülme diyor bu cümlelerin sahibi. Ve bunun içine şöyle bir örnek veriyor. Bir pazar örneği veriyor. Pazara gittin diyor. Komşun bir marul aldı, bedelini ödedi, bir akçe verdim. Sense eli boş döndün pazardan. Komşunun marulunu kıskanıyorsun, onun marulu var, ona marul veriyorlar. Bana ise hiçbir şey vermemişler. Benim bir, bir şeyim yok Hayır diyor, senin de bir şeyin var. Marulun yok belki ama akçenin cebinde duruyor. Şimdi elindekini istemekten buraya nasıl geçtik? Toparlayacağız, toparlamayı becerebilirsek şayet. Mesela birçoğunuz hala idealist. Birçoğunuz hala rüşvet bir almayı beceremiyor. Birçoğunuz... Birçoğunuzun sırtında kireçlenme var. Kimi makamların karşısında eğilemiyor. Yanılıyor mu? Ama bunun karşılığında maddi anlamda sıkıntılar yaşıyor bu çoğunuz. Maddi anlamda zor durumda. Rahat değil. Çünkü hala bazı idareleri var. Bazı idareleriniz var. Öyle zamanlar oluyor ki, öyle yorgun zamanlarınız oluyor ki, Kendinizi öyle yalnız hissettiğiniz zamanlar oluyor ki birilerine kimi makamlara yalakalık yapan sürekli eğilen çünkü o insanların sırtlarında bir kireçlenme yok. Çok rahatlıkla eğilebiliyorlar. Hatta omurgaları yok. Yere kadar eğilebiliyorlar, yere kadar kapaklanabiliyorlar. Makamlar karşısında, insanlar karşısında omurgası olunca kolay oluyor tabii. Çok yorulduğunuz zamanlarda, maddi sıkıntılarınızın üst üste geldiği zamanlarda iç geçirdiğiniz oluyor. Benden daha aptal insanlar, benden daha değersiz insanlar, benden daha seviyesiz insanlar. İltifata mazhar oluyor. Kendilerine ikram ediliyor. Kendilerine veriliyor. Kendileri sürekli... ...baş köşede tutuluyor. Ziyafetten ziyafete davet ediliyor. Diye düşünüyorsunuz, üzülüyorsunuz, yıpranıyorsunuz... ...gergitler yaşıyorsunuz. Uzun yıllar önce bu cümleleri yazan... İnsanın vurgusunu hatırlarsak özellikle maddi anlamda rahat bir hayat yaşayan insanların bunun bedelini ödediklerini hatırlatıyor filozof bu cümlelerin sahibi olan filozof evet her şeyin bir bedeli vardır diyor ve bir ziyafete davet edilmenin Ziyafetlere davet edilmenin maddi anlamda rahata ermeninde bir bedeli, bedelleri vardır. Bir şeyler verirsiniz, bir şeyler vermek zorundasınızdır. Ve ziyafetlere davet edilmeyen, ziyafetlere davet edilmediği için... ...kimi vakit üzülen insanlara da üzülme diyor, üzülme. Çünkü sen... Ziyafete davet edilmek için bir bedel ödemedin. O bedel senin elinde. Kilit kelime elinde. Elindekini istemeye bağlayacağız buradan. Biraz sabrederseniz. Yani hala çömelemiyorsun. Hala utan kaçsın. <Gülüyor> Özür dilerim Hala Genelde mukayese edildiğinde bir saflığım var Parantez biliyorum Para etmiyor bunlar Bu şahada geçer akşi değil bunlar Ve Maddi bedeller karşılığında Heder etmediğin Yeteneklerim var Bunlar senin elinde. Atıl. durağan bir vaziyette duruyor. Bunlar senin elinde. Ve sen... ...kendini dünyanın tenhasında hissediyorsun. Yalnız hissediyorsun. Gurbette hissediyorsun. Anormal... Olarak hissediyorsun Dışlanıyorsun Dengeni yitirmektesin Ya da yitirmek üzeresin Nerede patlayacağın belli olmuyor Kime patlayacağın belli olmuyor İnsan ilişkilerin zayıflıyor Her şeyi çok fazlasıyla net olarak görmeye başladın. Her şey çok çıplak. Her şey çok net. Ama ziyafete davet eden birlerini gördüğünde İmran edemiyorsun. Nasıl olur demeden edemiyorsun. Niye böyle demeden edemiyorsun? Kuşkuya düşmeden edemiyorsun? Yok abi artık idealizm, medarizm hikaye. Ben de değişeceğim artık. Zararın neresinden dönersen kardır gibi cümleler kurmadan edemiyorsun. Her şeyin ya da çok şeyin üstüne üstüne geldiğini düşünüyorsun, görüyorsun, daralıyorsun, bunalıyorsun. Devam etmeme gerek var mı? Üçü nokta koysam. Bir daha okuyayım metni ve kime ait olduğunu söyleyeyim size. Ondan sonra bir şarkı dinleteyim ve ondan sonra devam edeyim konuşmaya. Bir ziyafette, bir toplantıda... Veya bir misafirlikte birisi senden üstün tutulursa böyle bir şey hem cinsine nasip olduğu için sevinmelisin Tabii bu sevinilecek bir şeyse Yok eğer sevinilecek bir şey değilse Buna muhatap olmadığın için üzülme Eğer başkaları ellerinde olmayan şeyler için çalışıp çabalıyor Sen de hiçbir şey yapmıyorsan Onlarla eşit muamele görmen olası değildir Zira uluların, soyluların, zenginlerin kapısına hiç uğramayan kimse nasıl olur da oraya gün aşırı giden kadar, onlara yolda refakat etmeyen eden kadar, dalkavukluk etmeyen sürekli dalkavukluk eden kadar iyi muamele görür? Mümkün müdür bu? Bu lütufların bedelini ödemeden onları bedava elde etmek istiyorsan sen haksız ve hırslı bir adamsın.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 Çünkü ziyafet veren kimseye bunun bedelini ödememiştin. Bunun bedeli ya bir övkü, ya bir ziyaret, ya bir yarenlik, ya da bir boyunduruktur. Eğer bir şeye nail olmak istiyorsan bedelini ödemelisin. Fakat karşılığını vermeden bir şeye sahip olmak istiyorsan haksızsın ve tamahkarsın demektir. Bu ziyafetin yerini dolduracak hiçbir şey yok mu yanında? Ondan daha güzeli var. Bu, methetmek istemediğini methetmemiş olman, Ziyafet sahibinin kibrinin küstahlığını çekmemiş olmandır. Epiktetos, Düşünceler ve Sohbetler Milattan sonra, 50 senesinde, Doğduğu tahmin ediliyor Roma'da Nero'nun azaltı kölesi Olarak yaşıyor Orada Stoacı filozof Rufus'un derslerine katılıyor Söylentiye göre çok sert bir efendisi Varmış Bir gün Epiktetos'un bacağını kıskaçta burkarak kendince eğleniyormuş. Zavallı Epiktetos, efendim kıracaksınız demiş. Ama sahibi dinlememiş ve Epiktetos'un bacağı kırılmış. Kırlanca, kırılınca da Epiktetos'un tepkisi şöyle olmuş. Söylemiştim, kırdınız. Epiktetos... Azad edildikten sonra kendisini felsefeye adamış. Stoal felsefesi onunla kuramsal temellendirmelere yönelmeksizin, insana pratik yaşantının yasalarını bildiren bir ahlak öğretisi olmuş. O da kimi filozoflar gibi senato kararı ile Roma'dan kovdur kovdurulmuş. Roma'dan Nikopolis'e gitmiş ve orada yoksulluk için de ölmüş. M. sonra 135 senesinde. Evet. Yaklaşık 2000 yıl önce, yaklaşık 2000 yıl önce farklı bir coğrafyada konuşmayı ve düşünmeyi değil, yaşamayı önemseyen, önemseyen bir adamın, ahlaklı bir biçimde yaşamayı önemseyen bir adamın cümlelerini okudum size. Bizi felakete sürükleyen şey ...felsefeyi dilimizin ucuyla... ...tadar tatmaz... filozof rolü oynamaya başlamak... ...başkalarına yardımcı olmayı... ...düşünmek... ...dünya insanlarını ıslah etmeyi istemektir. Ey dost... ...önce kendini ıslah et... ...sonra... ...insanlara felsefenin... ...ıslah ettiği bir adam göster. Kendini ıslah etmeye çalışan bir adamın cümleleriydi... ...az öncesinde okuduğum cümleler... ...ve... Elindekini istemek de Epiktetos'un bir ifadesi. Elindekini istemeye biraz daha vurgu yapmak niyetindeyim. Özellikle geçen hafta konuştuklarımla paralel olduğunu, onun devamı olduğunu olacağını düşündüğüm için... ...geçen hafta ne konuştuğumu dinlemeyenler için de kısa bir özet vereceğim. Bu gece özet vererek geçecek herhalde. Gece yürüyüşümüz, bilmiyorum. Göreceğiz. Şarkı dinleyelim. Zahane diyorum bir çoğunuz için. Günler çok sıradan, çok monoton, çok tek düze. Çok atıl geçiyor. Şu anda konuştuğum gibi. Cansız, ruhsuz. Elindekileri, elinizdekileri uyutuyorsunuz. Elinizdeki, elinizdeki, aaa. elinizdekileri uyutuyorsunuz. Bak yine dikkatim dağıldı. Plato'nun ifadesi çok ilginç yani okuduğumda çok fazla dikkatimi çekmişti Elindekini istemek ve tüm uyarılarında tüm aforizmalarında diyelim tüm sohbetlerinde insanın elindeki ve elinde olmayan gibi bir ayrım var ve Elindekini istemek, elindekini istemelisin, elinde olmayanı, gücün yetmeyen şeyi, iraden içinde olmayan şeyi istememelisin, bununla vakit kaybetmemelisin şeklinde uyarıları var. Geçen hafta Stendhal'ın bir cümlesini okumuştun, o da şöyle diyordu. malumat vuruşluğa bakar mısınız? Bir epiktetos, bir dal. Allah'ım ya Rabbim. Nerede yetiştim ben ya? Neyse. Ştendal'ın cümlesi de şöyleydi. Hatırladığım kadarıyla. İnsanların sahip oldukları şeyleri sevdiği çok nadir görülür. İnsanların sahip olduğu şeyleri sevdiği çok nadir görülür. İnsanların ...ellerindeki şeyleri sevdiği çok nadir görülür. İnsanların... ...ellerindeki şeyleri sevdiği çok nadir görülür. Bunun nedenini... ...bulmaya çalışmıştım. Sesi düşünmeye çalışmıştım. Ve... ...bir nedeninin... ...insanın... ...kendisini çok fazla küçük görmesi... ...kendini... ...elindekilere layık görmemesi olduğunu söylemiştik bir kitaptan alıntı yaparak bu hafta bu elindekine ve istemeye Epikletosla birlikte bir vurgu yapmak niyetindeyim burada kalacak değilim yine kendi cümlelerime döneceğim elbette bu kadar alıntı bu kadar malumat kuruştuk öldürür beni bu gece dayanamam ben Zannediyorum İnsanların genelinde aynı hal Gaflet de denilebilir buna Elimdeki elimdeki zaten Ona hiçbir şey olmaz Ben daha fazlasını istemeliyim Elimde olmayana Gözümü dikmeliyim Tüm dikkatimi Tüm mesaimi Tüm yeteneklerimi Elimde olmayana harcamalıyım büyümeliyim çoğaltmalıyım arttırmalıyım geçen sabah sabahın beşine kadar ayakta olanlar var mıydı bilmiyorum ama benim son cümlelerim şu olmuştu tüm gafillere cevap mahiyetinde ben senin gibi değilim pek ...olamıyorum, beceremedim bu yaşıma kadar. Ben çok az şey istiyorum. Çok az şeyi çok istiyorum. Elimde çok az şey olsun istiyorum. Elimde çok az şey olsun istiyorum. Ama onları çok istiyorum. Şey gibidir, bu benzetmeyi daha önce yaptığımı hiç hatırlamıyorum... Belki yapmış olabilirim. Devlet okullarıyla özel okullar arasındaki fark gibidir. Malum devlet okullarını herkes alırlar. Bir çokluk vardır orada işte sınıflar kalabalıktır. 60 kişilik, 70 kişilik. Ve yıl sonunda yetkililer nicelik üzerine, sayı üzerine vurgu yaparak rakamlar verebilirler. Biz şu kadar insanı mezun ettik, şu kadar insana diploma verdik... Ama bir kaliteden o kadar insana değerini verdiklerinden bahsedemezler. O kadar insanın gerektiği gibi değerlendirdiklerinden bahsedemezler. Sadece sayılarla göz boyarlar. Ama özel okullarda böyle midir? Adı üzerinde özel. Çok az insan alınır. Seçilir bunlar de. İmtihanlarla seçilir. Belli bir seviyenin üstündeki öğrenciler seçilir ve bunlara yatırım yapılır bunlara değer verilir çok az öğrenci istenir istenen o çok az öğrenciye yatırım yapılır, değer verilir yatırım yapılır italik, yani kaba bir ifade belki çok böyle maddi sanki malmış gibi, mala yatırım yapıyorsun gibi gelebilir bir haliyle de doğru tabi Birçok okulun, birçok insana, birçok öğrenciye yaklaşımı bu değil midir? Dağıtmayalım ha isterseniz. Kendim bu kadar yalın olduğunu düşünüyorum. Ama zannediyorum elimizde olmayan dışarıdaki fazlasıyla ayartıyor bizim. Çünkü... Bu ayartmayı şöyle izah edebiliriz. Niçin? Elimizdeki ayartmıyor bizi de... ...dışarıdaki ayartıyor bizi. İnsanın dikkatini ne çeker? Hareket. Durağın şeyler dikkatinizi çeker Bizim. ...kasıtlı olarak üstüne gitmeniz, incelemeniz gerekir. Yani fark edebilmek için. Ama farklı olanı, yani hareket edeni... ...kolaylıkla fark edebilirsiniz. Kolaylıkla dikkatinizi çeker. E hayatınızın monoton olduğunu söylüyorsunuz. durağan bir hayatınız olduğunu söylüyorsunuz. Neredeyse hareketsiz denilebilecek bir hayatınız olduğunu söylüyorsunuz. E bu hareketsizlik içine gömülmüş... Bu hareketsizlik içine gömülmüş şeyler, elinizdekiler. Nasıl dikkatinizi çeksin ki? Ancak siz özel gayret sarf ederseniz, üstlerine düşerseniz. Bir envanter çıkarayım ya. Elimde ne varmış, ne yokmuş bir göreyim. Hayatımda kimler var? Evimde neler var? ''Ben neler yapabilirim, neler yapamam, neyin sözünü verebilirim, neyin sözünü veremem'' gibi sorularla işin üstüne düşerseniz elinizdekileri keşfedebilirsiniz, isteyebilirsiniz. Bu noktada birçoğunuzun aynı hatayı sergilemesi, yani dışarıdaki hareketin dikkatimizi çekmesi çok daha normal değil. Yani birçoğumuz kendini sokaklara atmak ister, gezmek ister. Evet, sokaklara karışmak ister birçok insan. Evde duramaz, sıkılır, daralır, bunalır. Evde oturduğu zaman içerisinde kimseler gelmez. Kimseler kapısını çalmaz. Çalan olsa bile hep aynı cümleler dolaşır ortalıkta. Her şey ezbere gibidir. Bir filmi yeniden başa almış gibidir. İnsan dayanamaz, kendini dışarı atar. Hareketin bol olduğu yerlere atar. Kalabalık caddeleri atar. Macera ister. Heyecanlı bir şeyler ister. Hiçbir şey yapamazsa macera filmi bulmaya çalışır. Gül gibi açılıyor Ondan birazdan bahsetmek istiyorum Ama bu elimizdekileri istemekte Biraz parantez açmak istiyorum Bu arada terliyorum tabi Başladım terleme Örneğin Türkiye'den konuşalım Türkiye Elindekileri istiyorum. Üç tarafı denizlerle çevrili. Türkiye denizdekileri istiyorum. Balıkçılık ne durumda? Bak, dersimiz coğrafya görüyorsunuz. Denizcilik ne durumda? Vapurla gidip gelirken görüyorsunuz. Birkaç tane gemisi var denizcilik işletmelerinin. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin birkaç tane gemisi var. On, onlar da vapurdan birazcık daha büyük. Bu anda Türkiye'nin birçok yerinde çiftçiler dinliyor hatta geçen İshak Sivas'ta çubanlardan selam getirmişti bana. Türkiye'nin elinde ciddi anlamda tarım yapabilecek topraklar var. Türkiye bu toprakları değerlendirmek istiyorum. Türkiye'nin nüfusu genç. Türkiye bu genç nüfusu yetiştirmek istiyorum. Kendine güvenen, ne istediğini bilen olarak yetiştirmek istiyorum. Elbette bunları istiyoruz. Kim ister kötülüklerini. Hadi lan. Ben gerçekten istemekten bahsediyorum. Ve bu noktada insanları... ...iki ayırma taraftarıyım. Hayat karşısında... ...sorunlar karşısında... ...iki ayırma taraftarıyım. Mazeret arayanlar, çözüm arayanlar. Evet herkes bir arayış içerisinde. Herkes kendi imkanlarıyla bir arayışı sürdürüyor. Bunları ikiye ayırıyoruz. Mazeret arayanlar ve çözüm arayanlar. Zannediyorum mazeret arayanlar... ...cumhuru çoğunluğu oluşturuyor. Ve iktidarda olanlar da onlar. Her yerde onlar iktidarda... Bu kadar coğrafya dersi yeter mi? Kişiselleştirmeye geçelim mi? Yok birazcık daha şimdi topluluklardan bahsedip Toplumdan bahsettik. Yani mecburen bir arada olan... ...farklı kültürleri olsa da mecburen bir arada olan... ...topluluklardan oluşan toplumdan bahsettik. Şimdi kimi topluluklardan bahsedelim özellikle. Bir örnekle başlayayım. Eşim anlatmıştım. Solcu bir arkadaşım. Solcum. Bir kadın. Sanırım otuz küsur yaşlarında. Ve... O yaşına kadar da hep sol literatürü, yani solcu kitapları okunmuş. Dünyası bu. İşte sloganlar belli. İşçiler birleşin. Emeğin hakkı verilsin. Malum bildiğiniz şeyler. İşte kapitalistler işçilere yazıyorlar. Tekurtuluş... Sosyal demokrasi ya da sosyalizm neyse ayrıntısını bilmiyorum. Bu... Yıllarca... Ne kadar yavaş konuşuyorum ya. Bir dakika toparlıyorum. Yıllarca dünyaya solcu olarak bakan bu arkadaş, 40'ına yaklaştığı yıllardan birinde, bir işlerinde yönetici olmuş, patron olmuş. Ve kendisi yıllarca işçi olarak, emekçi olarak ezildiği için, patronların, yöneticilerin, işçileri, emekçileri nasıl ezdiğini bildiği için, bu konuda hassas davranmış. İşçileri ezmemeye çalışmış. Aksine işçilere çalışanlara cömert olmaya çalışmış. Haklarını elinden geldiğince kendi adına fedakarlık ederek vermeye çalışmış. İstemiş bunu. Gerçekten hemen e, elindeyken yetkiler, elindeyken imkanlar işçilerin, çalışanların haklarını vermeye çalışmış. Bunu istemiş gerçekten. Ama bir müddet sonra, bu müddet ne kadar tam bilmiyorum. Belki aylar, belki bir yıl, belki iki yıl. İşçilerin, çalışanların iyilikten anlamadığını, iltifattan anlamadığını, güler yüzden anlamadığını görmüş, kahrolmuş. yani asları verince yüzünü kurtaramayacağını kurtaramadığını görmüş. İşçilerin, çalışanların, insanların geneli gibi eline fırsat geçtiğinde zalimleştiğini görmüş. Yani mazlumların Ellerine fırsat geçtiği ilk anda tereddütsüz zalim olduğunu görmüş. Sömürülenlerin ellerine ilk fırsat geçtiğinde sömürmeye başladığını görmüş. Önce iyi niyetleri sömürdüğünü görmüş. Ezilen insanların, sömürülen insanların işçileri. Önce iyi niyetleri. Ve kahrolmuş Az konuşmaya başlamış Ne yapacağını bilmez hale gelmiş Ne söyleyeceğini bilmez hale gelmiş Yıllarca verdiği mücadelenin Ne için olduğunu Bu insanlar için mi Olduğunu düşünür hale gelmiş Sömürlenler, Fırsat bulduklarında Hemen sömürmeye başlıyorlar Ezilenler, fırsat bulduklarında, ilk fırsatta hemen ezmeye başlıyorlar. Bunu özellikle şunun için anlattım. Biz elimizdekini... Yani görebileceğimiz şeyleri, anlayabileceğimiz şeyleri, kavrayabileceğimiz şeyleri de gerçekten anlamıyoruz. Anlamak istemiyoruz, görmek istemiyoruz, tanımak istemiyoruz. Ben şu mikrofon karşısında kimi şeyler var ki bunları çok fazla tekrar etmek gerektiğini düşünüyorum. Tekrarı sevmeyen bir olarak ama çok önemli buluyorum çünkü. ...hayatın en önemli hakikatlerinden olduğunu düşündüğüm şeyler var. Bunlardan bir tanesi de şu, az önce seslendirdiğim. Dünyada insanların çoğu eziliyor. İnsanların çoğu mazlum. Ama öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki... ...mazlumlar aynı zamanda zalim. Yani her şey birbirine karışmış. Ve... Bunun nedenini sorarsak, insanların ne istediğini, sorusunu sormamız ve bunun cevabını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar ezilirken adaletten, şefkatten, merhametten bahsediyorlar ama gerçekten adalet istemiyorlar. Kendilerine yarar dokunduğu için, yarar dokunacağı için adaleti seslendiriyorlar. Yani yarından konuşmak kolay, hayallerden konuşmak kolay. Hani şey vardır. Özellikle yılbaşı çekilişleri öncesinde kimi televizyon kanallarında sokak söyleşileri yapılır. İşte bu kadar parayı kazanırsanız ne yapacak, ne yaparsınız? Orada insanları görürsünüz, o salak insanları. Onu, şu kadını şuraya veririm, bu kadını buraya veririm O kadını buraya veririm, şu kadını buraya veririm O kadar rahat söylüyorlar ki O kadar habersiz ki Kendini bile tanımıyorum Ya da şey vardır İnsanlar ilk gençliklerinde Hayatta belli bir noktaya gelme mücadelesi verdikleri ilk sancıları taşıdıkları dönemlerde dost kelimesini çok kullanırlar dostlar ararlar fazlasıyla kınlı kardeş ararlar ve kim insanlar birbirlerine söz verirler işte yarın ne durumda olursak olalım yine birlikte olacağız yine paylaşacağız hangimiz dengin olursak olalım değil mi evet Öyle sözler verilir. Ve buna...